her halükarda büyük bir kadro büyük bir özveriyle bu hareketi başlattılar nedir bu hareket yeniden dünyaya tenezzülsüzlük hareketi dünya bizim olsun ama kalplerimize girmesin kalbimizde sadece Allah kalsın Allah'ın şeriatı kalsın cennet umudumuz kalsın dünya kapıcımız olsun Tenezül etmeyelim edelim toprakları insanlar da cennete girecek Kıvama gelsinler gibi Bir emel bir arzu Bu ilk neslin arzusu olarak Devam etti Sonra toplumlar içindeki Bütün gelişmeler gibi Bu gelişmeye de Tasavvuf diye bir isim verildi Tasavvuf Tasavvuf ne manada İslam'ı kılı kırk yararak Eskilerin dediği gibi ince ölçüleriyle Yaşayan anlayış demek bu devlete dilekçe verip bundan sonra tasavvuf diye bir parti kurduk şeklinde olmadı bir asır iki asır bu hoca kadrosu ümmeti dert edinmiş çocuk okutup maaş alan değil ümmeti Muhammed'in derdini dert edinmiş bu dünyevi iyileşmenin Kabe'nin duvarlarına kadar sokulmasına karşı uykusuz kalan neslin bu hareketine daha sonra tasavvuf dendi tasavvuf bu ekolün adı ne adı Allah'ı unutmaya Karşı hatırlatan Sürekli ikaz eden Ölüm var, ahiret var Sırat var, Allah'ın huzuruna Çıkmak var, cemalullah var Ne yapıyorsun? Diyen Anlayış Bu tasavvufun içinde de Filancanın Kurduğu medreseye devam edenler Filanca Hasan Basri'ye Takılanlar, şuna takılanlar diye Modern ifadeyle söyleyeceğimiz Anlamda tarikatlar olmuş tarikat bu demek İslam'da tarikat bu demek ne Hasan Basri'nin yaptığı gibi dünyevileşmeye karşı kendisini feda eden ruhun hali